ve şerrel umuri muhtesafuha ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalale ve kulle zalaletin finnâr Albaniyat dersimizde yardım olunan taife kimlerdir? başında kalmıştık. Burada kastedilen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kıyamet gününe kadar ümmetim içerisinde bir taife Allah tarafından yardım görmeye devam edecek. Bunlara muhalefet edenlerin muhalefetleri ve Yardımsız bırakanların Yardımsız bırakmaları zarar veremeyecektir Hadisinde kastedilen edilen Tayfe soruluyor Şöyle e, sorulmuş Benim ve asabımın üzerinde Bulunduğumuz yol hadisini ve Tayfetul Mansura yani desteklenmiş Tayfeyi şu an meydanda Mevcut olan cemaatlerden bir cemaate Yorumlayanlar hakkında şeyhin görüşü nedir Onlar bu hadisi Bazı hadis imamlarının dedikleri gibi yorumlamıyorlar Mesela İmam Ahmet onlar hadis ehli değilse başka kimlerdir bilmiyorum demiştir. İmam Bukhari ve Ali bin el-Medini onlar hadis ehlidir demişlerdir. Onların selefiler olduklarında şüphe yoktur. Onların merheci üzerinde olmayan bu hadisin kapsam dışındadır. Sizin görüşünüz nedir? Elban Rahimullah şöyle cevap verdi. Bizler inanıyoruz ki bu ikisi kesindir. Zira herkes delile dayanmayan iddialarda bulunuyor. Hakikatte ise bugün bütün cematlerin Genel ve özel bilinci vardır. Genel bilinç bundan önce gafillerden olan bütün Müslümanları kapsar. Olaylar ve ister şahsi olsun ister cemaatin tecrübesi olsun tecrübeleri onları eğitir. <gülüyor> Müslümanların dinlerine dönmeleri zorunludur. Onların çoğu dinlerine dönmektedir. Lakin din kelimesi genel bir kavramdır. Bizler özel manadaki dini önemsiyoruz. Bu da geçen hadiste söylediğimiz gibi benim ve asabımın üzerinde bulunduğumuz yolda olanlar. Yani dine dönmekle kast edilen sahabenin üzerinde bulunduğu yola menhece dönmektir. Bu müminleri değiştiren özel anlamdır. Bu bilinç bulunmadığından kendilerine isabet eden ve üzerlerine kuşatan zilletten müminleri kurtaracak şeydir. Çok yakın zamanda başlamıştır. Daha önce kitap ve sünnet sözünü dahi onlardan işitmezdik. Yalnızca İslam, din gibi genel kapsamlı sözleri işitirdik. Kitap ve sünnete dönüşe gelince, şöyle diyebilirim, bu asrın modası haline gelmiştir. Yani İslam'ı din ve siyaset olarak bilimsemiş olan bazı cemaatler, biz kitap ve sünnet üzereyiz diyorlar. Çünkü onların yanında kitap ve sünnet hakkında bilgi yoktur. Halkın geneli ne kadar biliyorsa onlar da ancak o kadar bilirler. Ama uzun asırlardan beri miras olarak aldığımız ayrıntılar ve ihtilaflara dair ilim, onlar da bulunmaktadır. Yani asırlar içerisinde hurafelerin, ihtilafların, reylerin girdiği şekilde bulunmaktadır. Tercih edileni, tercih edilmeyenden ayırma bilgisi de bu miraslar içindedir. Gerçekte bu cemaatlerin, cemaatlerden neredeyse hiç kimse bulamayız ki bu hususu, yani dine dönüşü gerçekleştirmek için hadis ehline veya selefilere başvurmak zorunda olmaz. Bundan dolayı bir şey kaybetmiş olan onu başkasına veremez. Yani diğer bütün cemaatler sahabenin üzerinde olduğu yola dönmek için selefilere, hadis ehline muhtaçtır demek istiyor. Her cemaat şu an kitap ve sünnet üzere olduğunu söylüyor. Neden? Çünkü bütün Müslümanlar katında İslam'ın kitap ve sünnete davet olduğu meşhur hale gelmiştir. Kitap ve sünnet menhecine ne kadar yakın veya ne kadar uzak olursa olsun, davetçilerden hiçbirinin kitap ve sünnete davete göz yumması mümkün değildir. Kitap ve sünnet üzere olduklarını iddia edenlere deriz ki, Öncelikle biz bu iddiaya itibar etmeyiz. İkinci olarak eğer samimiyseniz delilinizi getirin. Bizler bugün yeryüzünde mevcut olan cemaatlerden bildiklerimizin ve gördüklerimizin sınırında kitap ve sünnete yaklaşmaya çalışan kimseler olarak kendilerine hadis ehli veya bazı ülkelerde ensar sünne, diğer bazı ülkelerde selefiler ismi verilen kimselerden başkasını bulamayız. Diğer cemaatlere nispet edilenlere gelince, Şahsi, genel, fikri ve siyasi hayatlarının her meselesinde kitap ve sünnetten delil getirmeye dilleri varmaz. Onların sürekli olarak kitap ve sünnet etrafına döndüklerini göremeyiz. Sadece sözde kitap ve sünnet derler. Biz de kitap ve sünnet üzere olmak hususunda sizinle beraberiz derler. Lakin kitap ve sünnet üzere olduğunuza dair delilinizi getirin dendiğinde cevap bulamazlar. Muhakkak ki şu an önümüzde yakın zamandan üzücü bir örnek var. Mısırlı El-Gazali, Muhammed El-Gazali'yi kastediyor, kitap ve sünnetten teberri etmiyor. Ben kitap ve sünnete çağırmıyorum demiyor. Zira şayet böyle dese durumu aydınlanacak ve sırrı ortaya çıkacak. O kitap ve sünnet üzereyim diyor. Lakin ona göre kitap ve sünnet nedir? Sünnet ile kastettiği şey kendi şahsi ve aklı penceresinden ona göre sayı olan sünnettir. Yolsa bu uzun asırlarda hayatlarının uzun bir bölümünü olanca gayretleriyle sünnetin sahihini zayıfından ayırt etmek için harcan hadis alimlerine göre sahih olanlar değildir. O bunları kastetmiyor. Bu insan ve benzerleri maalesef çoktur. Hadis alimlerinin gayretlerine bir kıymet vermezler. Hadis meselesi hakkında ancak hevasına, mantığına ve kültürüne uyanı sahihlikte ölçü alır Buna muhalif olanı ise isterse Bukhari ve Müslüm tarafından rivayet edilmiş olsun ve ümmetin kabul etmekte ittifak ettikleri hadislerden olsun bunlar zayıf sayarlar. Bu türden olan kimseler ben kitap ve sünnet üzere değilim demezler. Lakin kitap ve sünnet onlardan biridirler. Çünkü onlara göre sünnet ancak hevalarına uyandır. Yine Kur'an ancak hevalarına uygun şekilde tefsir ettiklerinden ibarettir. Onlara göre fark şudur. Kur'an bu sahih değildir denilmeye cesaret edemedikleri bir şeydir. Lakin bu anlayış sahih değildir derler. Halbuki bahsettiği bu anlayış bize sahabeden ve seleften gelmiştir. Hadise gelince onu açıkça inkar etmeye cesaret edemezler. Onlara göre daha kolay ve hafif olanı sünneti yıkmak için pek çok davetçilerin de dedikleri gibi şöyle iddia etmeleridir. Bu hadis ahattır. Yani tek kanaldan gelmiştir. Ahat hadisleri akide tespit edilenmez. Bu yüzden hadisi reddeder ve hadis alimlerine göre sıhhatinde hiçbir problem bulunmayan sayı hadisleri yıkarlar. Öyleyse insanlardan bir tayfenin, bir grubun veya bir cemaatin biz kitap ve sünnet üzereyiz diye iddia etmeleri önemli değildir. Zira biz onlara biz söz değil icraat istiyoruz. Samimi iseniz delilinizi getirin deriz. Bizler biliyoruz ki Belirli bir isme veya siyasi gruplara dayanan cemaatler mutlak olarak sünnet derslerine önem vermemektedirler. Bilakis bu derslerin ümmeti böldüğünü ve cemaati dağıttığını iddia ediyorlar. Şu hadis sahihtir, şu sahih değildir, şu sünnettir, şu bidattir gibi araştırmaların onlara göre zamanı geçmiştir. Bazıları bunun öz değil ancak kabuk olduğunu dahi söylüyorlar. Şüphe yok ki çürütücü delil az önce geçen hadiste belirtildiği gibi, Kurtulan fırkadan olanların ancak hayatlarının her meselesinde kitap ve sünnete hırs gösterenlerin cemaat içinde güçleri ve taakatleri yettiğince onu uygulayan kimselerin fırkayı naci eden yani kurtulan fırkadan olduğunu tasdik etmektedir. Kurtulan fırkanın alametlerinden birisi onların tek bir fırka olarak hizipleşmemeleri, dilediğini emreden, dilediğini yasaklayan bir öndere kendilerini nispet etmemeleri, bütün başvurularını ancak Allah Tebarek ve Teala'nın sözüne yapmalardır. O şöyle buyurmuştur. Herhangi bir şey hakkında çekişirseniz onu Allah'a ve Resulüne döndürün. Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bu netice itibariyle en hayırlı ve en güzel olandır. Nisa 59. Ayet Kurtulan fırka hadis ve sünnet ehlidir. Bugün söyledikleri gibi ehli sünnet ve cemaat değildir. Çünkü ıstılah haline getirdikleri bu ehli Sünnet ve Cemaat isminin kapsamına Eşari ve Maturidiler de dahil etmektedirler. Öncelikli olarak zikretmeleri gereken hadis elini bunlardan sonra zikrediyorlar. Onlar yani Eşari ve Maturidiler açıkça belirttiğimiz gibi Salih Selefin menheci üzere kitap ve sünnete dönüş yapmayı benimsememektedirler. Onlar şu hak sözü söylemek zorunda kaldıklarında bile bununla batılı kasteden kelam alimleridir. Selefin yani öncekilerin ilmi daha selametlidir, halefin yani sonrakilerin ilmi ise daha hikmetli ve daha ilmidir derler. Öyleyse onlar selefe cehalet nispet etmektedirler. İlmi ise halefe yani sonrakilere nispet ediyorlar. Bu az önce zikrettiklerimizin tam zıttıdır. Daha başka naslar da vardır ki hadis ehli bizzat onunla sabirlik etmemiş olsalar dahi nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ehlidirler. Allah'tan bizleri Allah'ın kitabını ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sayı sünnetini bilen, sonra da bununla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin asabının menhecine göre amel eden hadis elinden kılmasını dileriz. Amin. Diğer soru şöyle, tasfiye ve terbiyenin manası nedir? Bu merhaleden sonra ne gelir? Cevap, bu konu gerçekten uzundur. Bu gibi cevaplarda bunu açıklamaya imkan yoktur. Lakin birkaç cümle söyleyebiliriz. Bugün İslam toplumu milyarlara ulaşan gerçekten büyük ve geniş bir toplumdur. Bugünlerde bu toplum bir tür uyanış halindedir. Zira Müslümanlar dinin hükümlerinin uygulanmasından uzak olmalarından dolayı uykudaydılar. Uzun zaman sonra Müslümanların dinlerine dönüş yapmaları gerektiğine uyandılar. Nitekim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinden birinde şöyle buyurmuştur. Şunları yaptığınız zaman Allah üzerinize bir zillet musallat eder de dininize dönmediğiniz sürece onu sizden kaldırmaz. Belki hadisi hatırlamışsınızdır. Baş tarafı şu şekildedir. Iğne usulü alışverişi yaptığınız zaman, sırların kuyruklarına tutunup çiftçiliğe razı olduğunuz ve Allah yolunda cihadı terk ettiğiniz zaman, Allah üzerinize zilleti musallat eder ve tekrar dininize dönmenize kadar onu sizden kaldırmaz. Bunu Ahmet ve Ebu Davud, Hasen-i Sınav'da etmişlerdir. Maalesef üzerinde şüphe bulunmayan hususlardan birisi, bugün Allah'ın diledikleri dışında Müslümanların her yerde zillet içinde olmalarıdır. Hangi zillet en alçak insanların mukaddes beldeler olan Filistin'i işgal etmelerinden daha büyüktür? Müslümanlar onları seyrediyor ve direnişi istiyorlar. Orada her gün birçok Müslüman öldürülüyor. Onların etrafında bulunan Müslümanlar ise seyrediyor ve rahat davranıyorlar. Şüphesiz bu Müslümanlara isabet eden en büyük zillettendir. Bu durum nedir? Şu zamanda İslami cemaatlerin görüşleri, Müslümanların zalim düşmanları püskürtüp tekrar izzet ve yüceliklerine kavuşabilmeleri için durumun tasviri konusunda ihtilaf içindedirler. Bizim bu gibi durumlarda uygun gördüğümüz şey bunda bir şüphe yoktur ve sürekli üzerinde duruyoruz. Tasfiye ve terbiyedir. Bu iki temel esas arzulanan ıslahın gerçekleşmesi ve Müslümanların eski izzetlerine kavuşmaları için zorunludur. Ben tasfiye ederken şunu kastediyorum. Dinin Kendisine sonradan giren, ister akide meseleleri olsun, ister ibadet, ahlak ve diğer meseleler olsun, her yönden giren unsurlardan, yani sonradan giren unsurlardan arındırılmasıdır. İslam dininin ikinci kaynağı olan, sünnete de bildiğiniz gibi girmiş olan ve Nebiyyimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile alakası olmayan, ona iftira olarak uydurulmuş hadislerin de bu genel tasfiyeye tabi tutulması zorunludur. Bu işi bütün İslam ülkelerinde, yüzlerce demiyorum, binlerce alimlerin yerine getirmesi gerekmektedir. Her biri kendi uzmanlık alanına göre İslam'ı ona sonradan girmiş olan şeylerden tasfiye etme görevini yerine getirmelidir. Akide, ona girmiş olan şirklerden, kirlerden, tevil adıyla musallat olan saptırmalardan ve benzerlerinin tasfiye edilmelidir. Tefsir kitapları, zayıf, uydurma ve rivayet etmesi Müslümana yakışmayan İsrailiyat rivayetlerden tasfiye edilmelidir. Bir üçüncüsü şunu ve şunu yapmalıdır. Ta ki İslam bu mübarek gayretler sayesinde ilk saflığına dönsün. Bu zorunludur. Sonra ikinci şey olan terbiye kelimesiyle kastettiğimde şudur. Bu tasfiye işlemine Müslümanların bu arındırılmış İslam üzere terbiyesi, eğitimi eklenmelidir. Ben üzülerek ve bağırarak diyorum ki burada bir çığlık var, burada ilmi bir uyanış var. Lakin ahlaki ıslah ve Müslümanların gidişatı için bir program yok. Hatta başkaları bir yana ilim talebeleri ve kendilerini sünnete ve hadisle amel etmeye nispet edenlerin birbirlerinden birçok şikayetleri olduğunu görürüz. Mesela bazıları tembellikten ve aldırmazlıktan dolayı sabah namazına kalkmaz. Yine bazıları cemaatle namaz kılmaya önem vermez. Halbuki kendisi oruç tutan ve namaz kılan bir Müslümandır. Lakin bu ibadetleri Müslümanların cemaatiyle beraber gerçekleştirmeyi önemsemez. Maalesef Müslümanların çoğunda şahit olunan, Bazılarında ahlaki bir sapma olarak görülen yakın bir misal, başkaları bir tarafa davetçilerden bazılarının davetlerinde kafirlerin kaidesiyle hareket ederek gaye uğrunda her vesile mübahtır prensibinden hareket etmeleridir. Onlar bir yana bizden bazılarının da maslahat için yalan söylediğini görürüz. <gülüyor> Mesela telefon çalar ve birisi bir sorun var der. Sen kimsin sorusuna bir ilim talibiyim diye cevap verir. Subhanallah bu cevap veren kimse her soru soranın sorduğu konuda ilim talebi olduğunu bilmiyor mu? Bu durum tamamen sayı, hadise, sayı hadiste gelene benziyor. Bu sayı hadislere göre terbiyedir. Sayı Müslim'de şöyle rivayet edilmiştir. Bir adam Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kapısını çalar. Kim o buyurur? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kapıyı çalanın kim olduğunu sorar. O da benim der. Ben ne demek? Kendisini tanıtmak için soran Nebi sallallahu aleyhi ve selleme kendisini tanıtmaz. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem ancak benim şeklinde cevap verilmesine karşı çıkmıştır. Bunu kınıyarak benim benim yani ne demek bu buyurur. Kimsin diye sorduğumuzda bir ilim talibi diyor. Ey kardeşim senin bir ilim talibi olduğunu zaten biliniyor. Lakin sen kimsin? Sonra kendi isminden başka bir isim söyler. Yani ismini gizler, başka bir isim söyler. Neden? Onun bir derdi var. Gönlünde olanı Allah bilir. Kendisini tanınmayacağı bir isimle isimlendiriyor. Bugün Müslümanlara bu bozuk ahlak tamamen bulaşmıştır. Bunun örnekleri saylamayacak kadar çoktur. Bu konuda söylenecek en güzel söz Mısır'ın Şavkisi'nden rivade edilen şu şiirdir. Ancak ahlaklı olan milletler kalıcıdır. Onların ahlakları giderse kendileri de gider. Nasıl böyle olmaz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ancak ahlak değerlerini tamamlamak üzere gönderildim. Şaşıracaksan, bu ahlaki eğitime önem vermeyen İslami cemaatlere şaşır. Diyorlar ki, ahlaki eğitimin zamanı Müslümanların devleti kurulduğu zamandır. Hizbut Darıcer böyle diyorlar. Şimdi ise Müslümanların başka bir şey değil, sadece siyasi uyanış için çalışmaları gerekir. Böylece Müslüman devletin kurulmasından sonra ahlak ve edeb üzere nefis terbiyesine gelinecekmiş. Tesettür meselesi de bundan sonra gelecekmiş. Halbuki bu kadınlara farzdır ve açılıp saçılmak onlara haramdır. Buna benzer İslam'a aykırı kurallar koymuşlardır. Diyoruz ki Müslümanların eski üstünlüklerine dönebilmeleri için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin geçen hadiste ta ki dininize dönmenize kadar buyurduğu gibi dine dönüş zorunludur. Bu gerçekten hassas bir noktadır. Bugün İslam davetçilerinin çoğu buna dikkat etmemektedir. Bizimle beraber bu hakikate iman edenler Müslümanların bu zelil konumdan kurtuluşu için Dine dönüş yapmaktan başka yolun olmadığını bilmektedirler. Lakin onlar dinin hakikatinden gaflet ediyorlar. Bu din ve nitelikleri allah Teala'nın şu ayetindedir. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslam'dan razı oldum. Maide 3. Ayet Bu dinin özelliklerinden birisi tamamlanmış olmasıdır. Bu özellik dinde bidat, yenilik çıkarma kaplarını kapatmayı gerektirir. Şu an bazı insanlar, hatta onlar İslam ümmetinin çoğudur, genel ve özel olarak bidat-ı hasene yani güzel yenilik dedikleri bidatlere bir mani olmadığına inanmaktadırlar. Öyleyse bu sadece bir örnektir ve bunun örnekleri çok çok fazladır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dininize dönmenize kadar buyurmuştur. Ancak şu kastedilmektedir. Allah'ın üzerimize kemaliyle tamamladığı nimet dindir. Peki Müslümanların? Kendisine sonradan sokulan unsurlardan tasfiye edilmiş, arındırılmış olan dinlerine dönmek için gayret ve çabaları nerede? Sonra bu tasfiye ile beraber buna eklenmesi gereken terbiye, eğitim nerede? Bu iki önemli temel esasdan başka İslam'ın asıllar üzere kalkınmasının yolu yoktur. Yani öncelikle özet olarak iki fetvanın da ortak noktası, dinin sonradan, ona dahil edilmiş olan yani tamamlanmış din Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından önce nazil olan bu ayetle bildirilmiştir ki din tamamlanmıştır. Ne birisinin işte adına, reyine, kıyasına veya uydurma rivayetlere, zayıf rivayetlere, bunlara ihtiyacı yoktur. Din, kitap ve sünnetle tamamlanmıştır. Sünnet derken burada kastımız sayı sünnet. Kitap Allah'ın kitabı, ayetleri. O ayetleri sahabenin anladığı gibi anlama zorunluluğu vardır. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında onların anladığı gibi, onların iman ettiği gibi iman etmeyi sonrakilere farz kılmıştır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'da işte gerek Taifetül Mansur hadisinde, gerek Fırka-i Naci yani Kurtulan Fırka hadisinde onların benim ve asabımın üzerinde bulunduğumuz yol diyerek Nebi Aleyhisselatü Vesselam hayattayken Kur'an'a nasıl itikad ediyorlar? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Sünnetini nasıl uyguluyorlar? Din bundan ibarettir. İşte e, Nebi Aleyhisselatü Vesselam aynı şekilde ümmetin nasıl işte bu sahih dinden uzaklaşacağını haber vermiş. Tekrar başladığı gibi garip haline döneceğini bildirmiş. E, böyle zamanlarda yani sünnetin garip kaldığı, tuhaf karşılandığı zamanlarda sünnete sarlanıp bir kor parçası tutacak gibi e, bir vaziyette kalacağını bildirmiş. Genel olarak İslam ümmeti üzerine de, yani bu ehli İslam'ın kendi içerisindeki durumdur bak. Yani sünnete sarılanlar Müslümanların arasında garip kalıyor. Sünnete sarılmayan, onu önemsemeyen Müslümanlar arasında garip kalıyor. Genel olarak da Müslümanlar, yani çoğunluk sünnetten yüz çeviren bu kimselerden oluştuğu için İslam ümmetinde, genel olarak kafirlerin, İslam dışı düşmanların etkisi altında zillet içerisinde. Bu durumu aynen tarif etmiş Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Sadece iki örnekle anlatıyor bunu. İğne usulü alışverişi yaptığınız zaman diyor. İğne usulü hile yoluyla işte faizi helal sayma. Ne ile oluyor? Re oluyor, kıyasla oluyor, zayıf rivayetlerle oluyor. bu bununla oluyor. Allah yolunda cihadı terk ettiğiniz zaman diyor. Yani insanların dünya hayatını ahirete tercih etmeleri, dinleri için mücadeleyi bir tarafa atmaları, o konuda fedakarlığı bırakmaları. Fakat bundan kurtuluşun yolunu işte tekrar gerektiği gibi cihaz etmek veya tekrar e, alışveriş usullerini tavsiye etmek demiyor. Bak. Çünkü sorun bunlarla alakalı değil. Bu sadece iki örnek. Sorun dine dönüşle alakalı. Dinin aslına sahabenin anladığı, onların yaşadığı menhece dönüş iledir. Tekrar dininize dönmedikçe bu zilleti sizden kaldırmaz diyor Nebel Vesat Hüseyin. İşte bunun yolu da öncelikle tasfiye. Yani dine sonradan giren bidat ve hurafelerin, reylerin, kıyasların, bunların konması gereken yere konması, dinin aslına döndürülmesi, sonra e, o esas üzerine arındırılmış e, sahih menhec üzere insanlar eğitilmesi, yani bunun yaşama geçirilmesi. Burada İslami cemaatlerle yardımlaşılabilir mi diye bir soru var. Şöyle sormuş. Ey şey İslam dünyasının birçok bölgesinde yaşayan Selefi gençler, şu an İslam'a çağıran birçok cemaatlerin arasında bulunmaktadırlar. Bu cemaatlerde kendi gruplarına karşı şiddetli bir taassup bulunmaktadır. Fazletli Şeyh'ten şu açıklamayı umuyoruz. Onlarla beraber yardımlaşmak caiz midir? Bununla beraber onlarla yardımlaşılmazsa, bu durumun komünistlerin ve benzerlerinin kuvvetlenmesini sağlayacağı bilinmektedir. Onlarla yardımlaşılırsa Selefilere karşı taasif ve hizipçilik ortaya çıkar mı? Cevap, bu mesele üzerinde çok konuşmuştuk. İnşallah özet olarak şunu söyleriz. İslami toplumda birden fazla cemaatler olması caiz değildir. Her cemaatin kendisine özel menheci metodu ve kendisine özel bir başkanı vardır. Bu başkanlar kendilerine tabi olanlara emirler veriyorlar. Şüphesiz bu durum Müslümanlar arasında ayrılık ve ihtilafların artmasına sebep olmaktadır. Sonra Müslümanlar arasındaki bu ayrılık ve ihtilaflar Müslümanlar arasında tabi olunan kanun haline gelmektedir. Bu ise alemlerin Rabbinin şu sözüne açıkça aykırıdır. Sakın dinlerini parçalayan, fırka fırka olan ve her fırkası kendi elindekiyle sevilen müşrikler gibi olmayın. Rum Suresi 31-32 Ayetleri Buhari ve Müslüm'ün sahihlerinde Huzeyfe bin El-Yeman radıyallahu anh'ın rivadeti hadisinde şöyle demiştir. İnsanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hayır hakkında sorarlardı. Ben içine düşerim korkusuyla şer hakkında sorardım. Bu büyük sahabi önem verdiği konularla ilgili birçok meseleler sormuştur. Mesela Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle beraber içinde yaşamış oldukları hayırdan sonra şer olup olmadığını sormuş. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna benzer şeyler olacağını söyleyerek cevap vermiştir. Ondan sonra yine hayır olacağını söylemiş. Huzeyfe radıyallahu bu hayırdan sonra tekrar şer olacak mı diye sormuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet bulanıklık üzere olacak demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle anlatana kadar o sorularına devam etmiştir. Şüphesiz fırkalar, gruplar ve cemaatler olacak. Eğer bütün Müslümanların imamı olan bir halife yoksa ağaç kökü ısırmak zorunda kalsam bile bu tayfelerden biriyle beraber olmaman gerekir. Eğer onların bir halifesi varsa onunla beraber olman gerekir. Aksi halde bir ağaç işlemek zorunda kalsam bile bütün o cemaatlerden ayrıl buyurmuştur. Bu Bukhara ve Müslim'de gelen hadisin manasıdır. Yani burada anlam olarak e, aktarıyor. Birebir lafzı değil. Yani bunun anlamı şudur. Müslüman diğer bir cemaate karşı herhangi bir cemaate tasup göstermemelidir. Lakin bununla beraber derim ki İslami cemaatlerin, Maalesef meydanda bunlar çoktur, mevcuttur. Hepsinin birbirleriyle yardımlaşmaları gerekir. Yardımlaşmanın şartı ise kitap, sünnet ve salih selefin menheci üzere olan sayih bir esas üzerine yardımlaşmaktır. Kitap, sünnet ve salih selefimizin üzerinde olduğu yol olan bu sayih menheci üzere olmadıkları için diğer cemaatlerle yardımlaşmayan kimseye gelince böyle bir durumda Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Asabına ve onlardan sonraki selefin üzerinde olduğu yola muhalefetten dolayı yardımlaşmak gerekmez. Yardımlaşmak gereklidir, ayrılık haramdır. Ancak ayrılık için yüz çeviren güzellikleri kendinde kendine gizlemiş olur. Yani yardımlaşmanın şartı, eğer kitap ve sünnet üzere, salih selefin menheci üzere hareket ediyorsa bir topluluk onlarla yardımlaşabiliriz. Ama öyle değilse buna yardımlaşmak gerekmez. hiç meseleleriyle ilgili iki tane soru kaldı. Onunla e, bu bölümü tamamlayalım. Sonra fıkhı bablar gelecek. Seçimlere katılmanın hükmü nedir? Elban Rahimullah şöyle demiştir. Seçimlere katılmak zalimlere etmektir? Zira parlamento düzeni ve seçim düzeni her Müslümanın kendisinde bulunan sahih İslam kültürüyle bildiği kadarıyla İslam'ın düzeni değildir. Yine şöyle demiştir Elbani. İlimlerine güvenilen müştehitlerden birinin görüşü üzere kurulu olan Müslümanların mezheplerinden bir mezheb bile hükmetmek ile Allah'a ve Resulüne iman etmeyen kafirlerin sistemleri üzere kurulu olan parlamentolar birbirinden farklıdır. Hatta o kafirler Allah Teala'nın şu gibi ayetlerinin kapsamına öncelikle giren kimselerdir. Kendilerine kitap verilmiş olanlardan Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram tanımayan ve hak dinini din olarak kabul etmeyenlerle Küçük düşürülüp cizyeyi kendi elleriyle verinceye kadar savaş. Tevbe suresi 29. ayet. Parlamentoya girip de kendileriyle savaşmamız emredilen kimselerin kanunlarıyla hükmetmek için aday olmak isteyen Müslümanlara hayret edilir. Elbette parlamenterlerin hükmettiği parlamento sistemi ile İslami şura birbirinden çok farklıdır. Şüphesiz bu seçimler ve parlamentolar İslami değildir. Ben bir Müslümana bu parlamentoya vekil adayı olmasını asla tavsiye etmem. Zira o İslam için asla bir şey yapamaz, bilakis akıntıyla sürüklenir gider. Müslümanların, hatta müşrikler ve mülhitlerin de katıldığı parlamentoya gelince, parlamento seçimler üzerine, oylama üzerine kuruldur. Seçimlere ise erkek, kadın, Müslüman, erkek ve kafir er, e, kafir erkek, Müslüman kadın ve kafir kadınlardan dileyen aday olur. İslam'daki Şura Meclisi ile bugünkü parlamento birbirinden çok farklıdır. Yani Şurayı bugünkü parlamenter seçim sistemine delil getirmek birbirinden çok uzak şeylerdir. Parlamentoya girme hakkında yine şöyle diyor Erbani. Bizden önceki şeriatları delil getirenlerin hatasını düşündüm. Yakın geçmişte seçimler hakkında ve bunun meşru olmadığı hakkında konuşuyorduk. Bazı İslami cemaatler Allah'ın indirdiklerinden başkasıyla hükmetme üzerine kurulu parlamentolara girme hususunda vartaya düştü. Oturanlardan biri senin şüphene benzeri bir şüphe attı ve o Yusuf Aleyhisselam'ın şu sözünü söyledi. Yusuf da demişti ki, Beni ülkenin hububat ambarının bakımına memur et. Zira ben çok iyi bir koruyucu ve bilgili bir idareciyim. Yusuf 55. Ayet o yöneticinin otoritesi altında bir yönetici iken Müslümanların parlamentoya girmesi neden caiz olmasın? Böyle bir şüphe atılmış. Benim buna cevabım iki veya daha fazla açıdan oldu. Birinci açı Yusuf Aleyhisselam bu yüksek makama ayrı meşru olan seçimlere girerek gelmedi. Ancak Allah Teala'nın yüce hikmeti onu Aziz'in karısıyla müptela etti. İkisinin arasında olan oldu. Bunun neticesinde Yusuf Aleyhisselam zindana atıldı. Zindandayken iki kişinin kıssası meydana geldi. Onlardan birisi öldürülürken diğeri kralın sakisi yani içki sonuncusu oldu. Bildiğiniz gibi kral bir rüya gördü. Yusuf 43-46. ayetlerinde şöyle anlatılıyor. Bir gün hükümdar şöyle demişti. Rüyamda yedi şişman ineği, yedi zayıf ineğin yediğini ve yedi yeşil başakla diğer yedi kuru başak gördüm. Ey Erkan! Eğer rüya tabir ediyorsanız benim bu rüyam hakkında bana onun hükmünü açıklayan bir fetva verin. Onlar da şöyle demişlerdi. Bir takım karışık rüyalar. Biz böyle rüyaların tabirini bilen kimseler değiliz. Hapisteki iki gençten kurtulan ve uzun zaman geçtikten sonra Yusuf'u hatırlayan kimse demişti ki, ben size bu rüyanın tabirini haber vereceğim. Beni hemen gönderin. Ey doğru sözlü Yusuf! Yedi şişman ineği yiyen yedi zayıf inekle yedi yeşil başak ve diğer yedi kuru başak hakkında bize fetva ver. Ümit ederim ki verdiğim bilgiyle halka dönerim de onlar da senin kadro kıymetini anlarlar. Bu tabiri krallar nakledince hoşuna gitmiş ve şöyle demiştir. Yusuf da demişti ki, ''Beni ülkenin hububat ambarının bakımına memur et. Zira ben çok iyi bir koruyucu ve bilgili bir idareciyim.'' Yusuf Aleyhisselam hedefe veya yüksek makama ulaşan bir yol tutmamıştır. Bunun getireceği şeyi de düşünmemiştir. Ancak Rabbimiz Azze ve Celle ona bu çeşitli olayları takdir etmiş, ta ki kral bizzat devletinde onu vezir yapmıştır. O da kafirin dinine göre değil, Rabbinin vahyetli dine göre hükmetmiştir. Bu işin bir yönüdür. Biz ise bugün şirk kapılarının, putperest küfür kapılarının önündeyiz. Yusuf Aleyhisselam ise buna ulaşacak yolu uygulamak bir tarafa düşünmemiştir bile. Bildiğiniz gibi seçimler kafir düzenine uyum içindedir. Onlara göre mümin-kafir ayrımı yoktur. İnsanların hepsi eşittir. Yine onlarda erkek-kadın ayrımı yoktur. Kadın da erkekle aynı haklara sahiptir ve daha neler neler. Buna göre bu seçimler mümin ile kafirin, erkek ile kadının, salih ile facirin eşit görülme kapsını açar. Bunun neticesinde de halkın en şerlileri seçilir. Biz bu kafirce yolu tutmak için Yusuf Aleyhisselam kıssası gibi onun başına gelen ile günümüzdeki seçimlerin birbiriyle alakası olmadığı şeyleri nasıl delil getirebiliriz? Evet Allah izin verirse bir sonraki derste Elban Rahimullah'a sorulan fıkhi konularla ilgili meseleler gelecek temizlik babıyla. Menheç ile alakalı fetvalar böylece akile ile alakalı fetvalar tamamlanmış oldu. Subhaneke Allahümme bihamdik ve eşhedü en ilahe illan tevattek ilahe ve estağfurullah ve <gülüyor> tuğbileyken.